Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş e, diyor ki e, ben musulmanım elhamdülillah. E, bundan önce diyor ki, çok namazım, oruçlarım yetmiştir. Ama ben yani demek istiyoruz sonradan şuurlanmış, dinine dönmüş, namaza, niyaza başlamıştır. E, ben ne yaparım eski oruçlarımla, namazlarımla ilgili ne yapmam lazım? Kaza mı yapayım ne yapayım? Evet önce e, tebrik ederiz seni. Allah subhanehu teala şuur nasip etmiş, dinine dönmüşsün, kendi görevlerinin farkına varmışsın ve amel etmeye çalışıyorsun ve geçmiş görevleri araştırıyorsun diye bu da bir imanlandır. Allah imanını ve bizim imanımızı ve bizim bütün duyanları ve bütün Müslümanların imanını arttırsın. Şimdi senin bir birkaç tane var, kaç mesele var bunları teker teker açılamak icap ederse, İki mesele var. Bir oruçtan namazdan ilgili, iki oruçtan ilgili. Namazdan da ilgili meseleler de üç meseleyden belli olunuyor. Üç haletle ten müteşekkildir, mütekavvindir, oluşmuştur. Birinci halet eğer sen o namazları mesela e, bir insan, tabi bu soru sadece biz detaylı olsun diye cevap vereceğim Yani arkadaşcı değil. Arkadaş zaten namazları şuur Şuursuzluğundan tercih etmiştir yani bilerek ama biz datayı yapıyoruz burada bir insan üç haletten dolayı namazı tercih eder birinci haletten dolayı yen unutur bilerek değil yen de uykuya kalır bunun vacibi uyandığı da kaza yapması lazım çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari müslümde diyor ki men nesiye salate auname anuma diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari Müslüm'de diyor ki kim namazından uyudu, uykuya kaldı kalktığı aslada aninde namaz kılacak. Yani sen sabah namazında uykuya kaldın bir gözün açtın gün doğmuş işte madem gün doğdu bir saatte yatayım ondan sonra kapıklarım değil. Cahiz değil bu vabal altına gireceksin. Gözünü açtın şuurun yerine geldi hemen zırplayıp namazını kılacaksın. Bunun çaresi yoktu. Ondan dolayı eğer böyleyse bu ne yapacak? Anında namazını kılacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de uykuya kaldı. Ee, bir kandak e, gününde. E, yok, meşgul oldular kandak gününde. Hatta güneş battı. Çindi namazını kılmadılar. Hemen hatırlandığında hemen kalktılar. Çindi namazını kıldılar. Ondan sonra akşamı kıldılar. Bu da Bukhari Müslüm'de geçiyor. İkinci hale, cinci durum, namazı tercih etme durumu. Bir insan bayılır. Yiyen de komaya girer. Bu insanın hali nedir? Bu insanın hali eğer bayıldığı aslında geçmiş namazlarını kaza etmez. Komaya girdiği halde namazlarını kaza etmez. İster ki o bir ay olsun. İnsan var mesela komaya girer. Yani bitiş, bitişsel hayata girer. Bir ay ondan sonra çay, ondan sonra uyanır. Mesela bir tane araba kazası yapar. Bir ay hastanede kalır, şuursuz. Ondan sonra ayınır. 2 e, ay kalır, adam var 1 sene kalır. Bunun üzerine e, namaz kazay olmaz. Kazası yoktur. Ama neyin üzerine kazası var? Mesela bir tane ameliyat oldu. E, uyuşturucu altında bir, birkaç saat kaldı. Ondan sonra kalkıp namazını kılabilir. Ama şuuru gitti. Günlerce bunun namazı yoktur. Bunu alimler kıyas etmişler. E, meczu, şey mec e, mecnun e, deli e, de kalem üzerinden kalkmıştır. üçüncü halet, üçüncü durum namazı terk etmekle ilgili e, namazı bilerek terk etmek bu da içi şıktan müteakvidir bir bilerek terk edeceksin namazı bilerek in, in, inanmıyorsun namaza aslan vazibdi ona bu Allah korusun çüphürdür bunun e, namazı ee, ne kaza olunur ne bir şey olunur. Eğer musulman olduysan sıfırdan başlarsın. O çifri, o insanı çifre götürür. Çinci halet namazı tembellikten tercih eden. Ki günde musulmanların birçok hali bundan ibarettir, müteşekkildir. Namazı tembellikten tercih ediyorlar. Tembellikten namazı tercih eden e, halı nedir? Alimler burada ihlaf etmişler. Bir kısmı demişler çafirdir, bir kısmı demişler çafir e, değil ama öldürülecek. Yani bir kısmı demiş çafirdir, çafir olacak, had kakacak üzerine. Bir kısmı demiş hayır, Müslüman olarak öldürecek. Abu Hanife de aynı görüşü imşak görüştür. O da demiş ebedi olarak mahpus hanı yeter. Ne zaman aklı başına geldi, namazını kıldı, çıkartacağız onu dışarıya. Çünkü namaz nedir? İnne salate kâne alel mu'minîne kitaben mevkûta. Mewkût yazılmış kitap bitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Mokut nedir? Muhedded yani zamanında, mekanında, e, cörevinde yazılmıştır. Men amile amelen leyse aleyhi emurdan fehuva redd. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir amelde bizim emrimiz yok ise o merdüttür. Onun için sen ne yapmışsın? Bu amelden namazı terç etmişsin. Amelin merdüttür. E bunun hali nedir? Bunun hali alimler burada demişler ki, bu, Tekfir et edenler demişler ki bu ne yapacak? Zaten çafiriydi. Ne yapacak? Eğer tövbe ettikten sonra sıfır olacak aynen. Bir çafir nasıl Müslüman oluyor? Böyle yeniden başlayacak. Anası doğmuş gibi. Bir kısmı demiş kazı edecekler. Ama racih olan, kuvvetli görüşü olan delilleriyle yeniden başlayacak. Çünkü tövbe bir öncekini silip atar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi bizimle onların arasındaki ahed namazdır. Kim onu terk etse kafir olur. Bizden, kişiden, bir kişiden, şirkin, çifin arasındaki mesafe namazdır demiş. Ondan dolayı namaz vacip olduktan dolayı ne, ne demiş Allah subhanehu ve teala? وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Tövbe etseniz, müminler bir günah işleseniz, tövbe etseniz, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ İfla falahu uğrasınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Et taibu mineznbi kemen la zenbehu. Günahdan tövbe eden sanki günahı yokmuş gibi olur. Allah Subhanahu ve Teala diğer ayetinde buyuruyor. Ve inni la gaffarun limen tab ve amana ve amile salihan affedeceğim. Çok affedeceğim, mutlak affedeceğim. Kim için? Tövbe eden için. Tövbe ettin bitmedi. Ama tövbe ettin hodur meydan. Onayını göstereceksin toğbanın. Sadık toğba, nasuh toba nedir? Âmene, iman edeceksin. Amele salihen, salih amel işleyeceksin. Tüm mehtede bu hidayet üzerine de kalacaksın. İşte bu da nedir? Ee, toğbadır. Ee, toğbanı Allah affeder. İşte bunların delilleri daha kuvvetli olduğu için bir de Furkan surasında Allah subhanahu teala bak, çok güzel bir ayette söylüyor. Çok güzel bir ayet söylüyor. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما كيمب عملleşleşonca den diyor ki günah amelleri yozaafe lehu azabu ayzafe lehu alazabu yom alqiyamati ve yahludu fiha fihi azabı kıyamet gününde azı, şey alçaltıcı bir azaba düşer sonra ne diyor Allah Teala diğer ayet tepeşinden illamen tab bundan kim müstesna tövbe edenler ve amana iman ettı ve amil salihan ha ve amil amlan salihan salih bir amel işledi faulaika vallerin yubeddilullah hu seyyatuhum hasanat ve kana Allah gafurun rahim Allah bunların seyyiatlerini hasanat'a çevirir Allahu ekber demek ki sen sadık tövbe et 29 yaşındasın bile geçmiş ibadetlerin hepsi senin lehine olur Yeter ki sadık tovbe et. Onun için sadık tovbe edene inşallah e, ne oruç ne namaz. Sıfır kilometre yeniden başlayacaktır. Allahu Alem ve alhamdülillahi rabbil alemin.